Herkese merhaba. Bir Söz küçüm programında daha beraberiz. Öncelikle yeni, yeni yılın ilk Söz küçüm programından e, herkese iyi seneler diliyoruz. E, geçen programı e, hakların herkes için hayata geçtiği bir yıl dileğiyle kapatmıştık. E, gördüğünüz gibi ve duyduğunuz gibi aslında e, bu hafta yine Söz Küçüğün diyoruz ancak e, yine mikrofon başında iki, iki yetişkin var. Ben Melda. E, ben de Zeynep. Merhabalar. Bugün Ulusal Çocuk Hakları Stratejisi ve Eylem Planı 2013-2017 belgesi üzerinde aslında duracağız. Ve biraz belgeyi ele almaya çalışacağız Zeynep'le birlikte. Aslında 2010 yılından beri çalışmaları, metin hazırlıkları devam eden bir belgeden bahsediyoruz. Ulusal Çocuk Hakları Strateji belgesi deyince. Birçok kurumun işin içinde olduğu ardından geçtiğimiz yıl 23 Nisan'da yani 2012 yılı 23 Nisan'da açıklanması beklenen ancak... Açıklanması ve resmi gazeteden yayınlanması geçtiğimiz Aralık ayını bulan bu belge üzerinde biraz aslında duracağız. Neler var neler yok belge neleri içeriyor neleri dışarıda bırakıyor eylem planı e, nasıl e, ve aslında çocuk haklarına dair ihtiyaçlarına ne yönde karşılıyor diye. Aslında belgeye biz ilk baktığımızda e, olumlu bir belge olduğunu düşündük. Özellikle gerekçelendirme bölümünde e, bütünsel bir yaklaşım ihtiyacından bahsedip aslında Türkiye'deki çocuk haklarına... ...ilişkin durumu e, gerçekten tüm açıklığıyla ortaya koymuş. Ancak ve ancak tabii ki e, görmezden geldiği ve aslında belgede yer verilmeyen de birçok başlık var deyip e, Zeynep'e bakıyorum. Ee, evet yani aslında hakikaten senin dediğin gibi bu bütünsel politika yaklaşımı yıllardır zaten çocuk hakları alanında çalışan herkesin e, ısrarla altını çizdiği bir şey. Buna ihtiyacımız var diye. E, bu belgeye de öyle bir giriş yapması çok... Önemli geldi bize ee, maalesef hani o eylem planları kısmına baktığımız zaman o bütüncüllüğü çok göremedik biraz daha detaylandıracağız seninle beraber konuşarak ama... Ee... ...hani iyileşmeye ve önlemeye önem veriyor olması da olumlu bir tarafı aslında strateji belgesinin. Birazcık onun da e, hani olumlu bir yerden başlayalım. <gülüyor> çok yerden yarı vurmadan önce değil, mi? Belki o kadar yerden yarı vurulacak bir belgede değil hakikaten. E, bir de şey çok önemli tabii hani çok geç kalmış bir belge. Bir ilk adım. Bir, ama bir ilk adım ve çok önemli. E, en azından üstünde çalışacağımız konuşacağımız bir şey var elimizde artık. E, dolayısıyla o açıdan çok e, iyi bir çalışma olduğunu söyleyerek başlamakta yarar var. Aslında belgeye resmi gazeteden de ulaşmak zaten mümkün. Özellikle giriş bölümünde eğitim, sağlık, engelleri yönelik hizmetler, çocuk koruma sistemi, çocuk adalet sistemi gibi çocuğa yönelik bütün hizmetleri farklı başlıklar altında ele alıyor. Ancak yani eve ele alırken de eldeki veriler ışığında oldukça gerçekçi rakamlar paylaşılıyor belgede. Ancak ve ancak belge ikinci bir gözle okuduğumuzda aslında olmayan şeyleri de... Görüyoruz. Örneğin e, Türkiye'nin çocuk hakları sözleşmesinde çekince koyduğu maddelere ilişkin herhangi bir veri ya da bir hani bu maddelere çekincenin kalkmasına yönelik bir iyi niyet göstergesini göremiyoruz. Ya da işte ana dil konusu, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, e, kız çocuklarını özellikle etkileyen erken evlilik konusu, e, akran şiddeti, katılımla ilgili yeterli veriye ulaşamamış olmasına dair aslında... Çok fazla bir şey söylenmediğini görüyoruz. Özellikle gerekçe metninde sizler de e, okuyup incelerseniz eminim benzer ve daha fazla şey de fark edeceksinizdir. Evet şey resmi gazeteyi söyledin. Onun bir tarihini de söyleyelim. Belki bulmak isteyenlerin hayatını kolaylaştırırız. 14 Aralık'ta 2013 yılında resmi gazetede yayınlandı. Dolayısıyla onun üzerinden tarih üzerinden aranırsa resmi gazete internet üzerinden bulunabiliyor. Belgeye ulaşılabiliyor. O tarihten bulmak mümkün olabilir. Sıkıntı. E, senin söylediğin şeyler ek olarak aslında bir iki bir şeyin altını çizmek istiyorum bu giriş gerekçelendirme ile ilgili. Ee, aslında bazı özel çocukluk durumlarına dair e, belirlemeler de yapılmış durumda. Mesela mülteci çocuklardan bahsediyor ki Türkiye'nin çok önemli bir gerçeği artık giderek de daha fazla olacak gibi görünüyor. Ama yine de e, şunun da altını çizmek lazım yeterli veri olmadığını muhtelif şeylerde alanlarda çok net olarak görüyoruz çocuk katılımını söyledim o bunlardan bir tanesi neredeyse hiç veri yok çocuk katılımıyla ilgili ee, bu aslında çok doğrudan eylem planına da yansıyor elde veri olmadığı zaman neye dair eylem yapılacağına yönelik bir bakış açısı da olamıyor ve e, oraların boşlukları devam ediyor aslında ama benim hoşuma giden bir şey var onun bir altını çizeyim ee, daha önce hiçbir belgede görmedim bu böyle resmi belgelerde. Çocukların boş zaman haklarından, oyun haklarından, dinlenme haklarından bahsediyor gerekçelendirme bölümü. Ve buna dair bir takım eylem planları da var. Onu da belki detaylandırırız. Bu benim e, el onumlu bulduğum yerlerden bir tanesi oldu. Yani oyunun, boş zamanın, çocukların kendini geliştirmelerine e, zaman ve alan açılmasının önemli olduğunu görmek... Belgede e, benim hoşuma gitti. En e, olumlu taraflarından bir tanesi bu belgenin bence. E, aslında bir başlık daha vardı program öncesinde konuştuğumuz. Aile ve e, çalışma yaşamının evet. uyumu başlığında da aslında e, hem ebeveynlerin ve burada aslında bir cinsiyet ayrımı gözetilmeden e, Kuzey Avrupa ülkeleri örnek alınarak aslında hani 0-3 yaş arası e, anne ve babanın çocukla vakit geçirme, e, çocuğun sorumluluğunu alma ve e, iş yaşamında buna göre düzenleme hakkına dair de e, aslında olumlu şeylerden bahsediliyor. Ancak ve ancak biraz sonra eylem planı bölümünde de konuşacağız. Eylem planında bununla ilişkili iyi gelişmeler var ama yine yetersiz, yetersiz. Kalmış gelişmeler evet, var. Yetersiz. Yetersiz. Ama kadın e, hakları açısından baktığımız zaman çocuk hakları belgesinde daha ileri aşama bir şeyden bahsettiğini söylemek de mümkün. O da hoş tabii. E, yine belki bu giriş belgesi yani metnin giriş bölümünü bitirmeden e, çarpıcı birkaç rakam var. Bir de onu söylemek. E, yani iyi değil, e, üzücü olabilir ama özellikle hani e, birazdan eylem planı konusunda da ve işte hukuki anlamda e, çocuk adalet sisteminde yapılacak değişiklerde onu konuşacağız. E, sizin de bakmanızı belki o yüzden hani eminim gözünüze çarpacak farklı şeyler olacaktır. Türkiye'deki tutuklu çocuk sayısı 1304 iken e, hükümlü çocuk sayısı 450 küsur bile yok, galiba, bile 20. yok küsur yani. Galiba. Çünkü 1700 küsur toplam. E, tutuklu ve hükümlü çocuk sayısı ve hani e, çocuk hakları perspektifinden konuyu el aldığımızda e, çocuklar için e, özgürlüğünden yoksun bırakılmanın son çözüm olduğu bir e, belgenin altına imza atmış bir ülkede çocuk tutuklu sayısının bu kadar çarpıcı olması e, maalesef çok üzücü. Bununla da ilgili aslında eylem planında tanımlanmış biraz belki uzun vadeye yayılmış e, bazı Ama... planlamalar var. Ee, onunla ilgili belki bir hani... ...dinleyiciler açısından küçük detay anlamlı olabilir... ...hani tutuklu demek aslında hakkında herhangi bir hüküm verilmediği halde... ...davası sürdüğü halde cezaevi koşullarında yaşamayı sürdüren çocuk demek aslında... ...daha doğrusu tutuklu öyle tanımlanan bir şey... Ee, ...ve hakikaten büyük çoğunluğun daha hüküm verilmediği halde... ...cezaevinde kalıyor olması aslında çocukların... ...neredeyse bütün haklarından yararlanamamaları anlamına geliyor... ...üstelik hani... Dikkati çekmiştir belki son e, geçtiğimiz hafta Sincan cezaevinde gene Pozantı'da, Şakran'da her yerde yaşandığına benzer e, Sincan cezaevinde yeni e, korkunç olaylar e, oldu. E, dolayısıyla hani bu belgede aslında bunun önünü alabilecek çeşitli e, şeyler var, uygulamalar var. E, öngörülüyor en azından onların da olumlu olduğunu söylemekte yarar var. Evet gerek aslında belki belgenin asıl strateji bölümüne geçelim e, geçebiliriz e, belgede e, genel belgenin aslında e, vizyonu belki biraz böyle e, hani bir vizyon cümlesinden beklenen şekilde romantik ülkemizi hayallerini gerçeğe mutluluğunu yüzüne sesini kürsüye taşıyabilen çocukları olan rol model bir ülke haline getirmek e, diye tanımlamış e, birazdan zaten bu hani altında Yer alan işte temel değerler ve yaklaşım ki burada e, biz biraz kavram kargaşasına da düşüldüğünü düşünüyoruz. Çünkü hani bazı e, temel haklar çocuk hakları sözleşmesinin temel ilkeleri e, temel değerler olarak e, yer almış. İşte bunlar e, nasıl e, belki okumakta da fayda var işte e, temel değerler diye belirtilen çocuğun yaşama ve sağlığını koruma hakkı, gelişme ve yeteneklerini geliştirme hakkı. E, korunma ve bakılma hakkı çocuğun görüşlerinin alınması yani katılma hakkı çocuğa karşı her tür ayrımcılığın önlenmesi e, olarak belgede e, belgenin temel değerleri olarak e, benimsenmiş ayrıca bir yaklaşımlardan da bahsediliyor belki yeni yaklaşımlarda özellikle e, Zeynep'in altını çizmek istediği bir nokta var e, ki o da çocuğun masumiyeti ve hak sahibi bir birey olması. Evet ya bu yaklaşım meselesi enteresan biraz hakikaten. Şimdi bir temel değerlerden bahsediyoruz. Onlar aslında hani çocuk hakları sözleşmesinde yer alan ana e, hak grupları bir yandan. E, onun için karışıyor yani hak ve değer ikisi birbirinden farklı mı aynı mı öyle bir tartışmaya girmiş oluyoruz ama... Bir de şöyle bir taraf var işin bu senin saydığın beş tane değerin hayata geçebilmesi için de belli bir yaklaşımla hareket edeceğiz diyor belge ee, ve o yaklaşımlardan birincisi çocuğun masumiyeti ve hak sahibi birey olması. Bu, bu benim kafamı daha da karıştırıyor masumiyetim ve hak sahibi birey olmanın aynı cümle içinde geçmesini zaten hani çok anlamlandıramıyorum kendi adıma bir de neden acaba çocukların masum olması gerekiyor illaki hak sahibi olabilmek için mesela diyelim e, o ayrı bir şey soru işareti hakikaten e, ve bizim bu hep başından beri de itiraz ettiğimiz bir şeydi aslında yani Belge 2010 yılından beri tartışılıyor dediğimizde aslında Çocuk Hakları Kongresi'nde de bu konu epeyce oradaki hem çocuklar hem de çocuk hakları alanındaki yetişkinler tarafından üzerinde durulan bir başlıktı. Belgenin eylem planı aşamasına geçmeden bir parça arası... Parça Ver, arasına vermeden. geçmeden kısacık şu iki kalan yaklaşımdan hı hı, da bahsedelim mi ondan sonra geçelim çünkü onlar da enteresan aslında işte hani birincisi bu çocuğun masumiyeti ve hak sahibi birey olmasıysa ikinci yaklaşım çocuğa saygı kültürü başlığını taşıyor ee, bunun da ne olduğunu anlamak bu kavram altında benim için çok mümkün değil ama altında gerçekten çocuğun katılımını sağlayacak detaylandırılmış bilgiler var. Bu önemli aslında hani sadece çocuğun katılımını önemseyen bir yerden ifade ediliyor olsa aslında hakikaten herkes için çok daha anlaşılır olacak sanıyorum. Ee, üçüncü yaklaşımsa aileye saygı ve ailenin desteklenmesi. Ee, şimdi bu da bir yandan enteresan aslında çünkü e, özellikle yeni hükümetin var olan hükümetin aile değerlerini öne çıkaran ailenin çocuğu korumasını öne çıkaran bir yaklaşımı var bunu biliyoruz e, o yaklaşımın aslında ulusal belgeye de bir şekilde yansıdığını görüyoruz yanlış bir şey değil elbette çocuktan birinci sorumlu olan e, yetişkinler aile üyeleridir elbette e, ama aynı zamanda hani e, bir yandan da altı çizilmesi dikkat edilmesi gereken bir takım yaklaşım durumları da var burada hani onu da gözden kaçırmamak lazım sanıyorum. Ee, o zaman kısacık bir parça arası verelim. Yann ee, Slakman'dan e, Near Direction dinleyelim ve ardından eylem planı üzerine sohbet etmeye başlayalım. Take a ride at a roundabout. Another ride gets you round and up Left for 0.2km I'm trying to 45 I take a ride again Turns night left after passing Bellevue 45 marches into E20 The E20 marches into E6 The sunset burns and the fire breaks <laughs>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 Merhaba Söz come programında Ulusal Çocuk Hakları Stratejisi ve Eylem Planı 2013-2017 belgesi üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Ee, aslında programın başında belgenin biraz giriş ve e, daha böyle strateji belgesi e, niteliğindeki bölümünü ele aldık. Şimdi de biraz aslında e, hem gerekçe bölümüne dayandırılan hem de stratejik planla uyumlu e, hazırlandığını umduğumuz eylem planını biraz ele almaya çalışacağız. Ama demin de söylediğimiz gibi eylem planı e, maalesef başta gerekçelendirilen e, ve ortaya konulan çocuk sorunlarıyla çok da e, tatmin edici bir şekilde örtüşmüyor. Yani hem örtüşmüyor hem bir de şöyle bir şey kafa karıştırıyor aslında eylem planı ve amaçlar kısmına geldiğimiz zaman e, yani hem böyle biraz elmalar armutlar karışmış gibi hem de e, bazı eylemler eylem planlamaları çok e, belirsiz mulak, soyut bazıları inanılmayacak kadar detaylı. net detaylı dolayısıyla hani o e, uyumu da sağlamak o dengeyi kurmak da algılamak da çok kolay olmuyor. Belgeyi okurken bir onun altını çizelim ilk önce şimdi dokuz tane stratejik amaç belirlemiş belge kendine ve bu aslında şeydeki seni söylediğin gibi o gerekçelendirme ya da işte arka plan bilgisi durum analizi yaptığı kısımdaki başlıklarla da nispeten uyuyor. Bir, hani her başlık altından aslında bizim dikkatimizi çeken birer şeyden bahsedeceğiz muhtemelen süremize göre ama hani 2017'ye kadar bunu çok daha detaylandırma değerlendirme hakkımız <gülüyor> var şansımız <gülüyor> var evet dolayısıyla daha ayrıntılı çalışmalara gireriz süreçte muhtemelen ee, ilk başlık çocuğa saygıyı ve çocuk hakları kültürünü geliştirmek başlığı. Şimdi bu en temel olduğunu düşündüğümüz yani birinci amaç bu. Temel amaç bu zaten aslında. Hani bu gerçekleştiğinde zaten başka bir şeye ihtiyacımız olmayacak muhtemelen. Onun altında temel olarak yasal düzenlemelerden bahsediyor. Orada benim dikkatimi çeken şöyle bir şey var bir kere. Hani e, bu da devletin e, çocuk haklarına genel olarak haklara ile ilgili bir şey gösteriyor. E, şimdi ihlal eden, çocuk haklarını ihlal eden e, düzenlemelerin ayıklanmasından bahsediyor. Çok iyi. Çok doğru. E, şiddetin yasaklanmasından bahsediyor özel olarak. Bu da bir şey. Çünkü Türkiye yasalarında şiddet yasak değil aslında açıkça. Hı hı. Yani bu evet. büyük bir eksiklik ve dolayısıyla bunun giderilmesi de önemli bir şey. Ancak şöyle bir şey yok mesela. Hani daha pozitif yükümlülük dediğimiz anlamda devletin geliştirmek için çocuk haklarını yapması gerekenlerden bahseden o, o, o bakış açısıyla bakan bir durum söz konusu değil. Bu sadece bu başlıkta değil diğer başlıklarda da görüyorsun. Aslında. Hep yasaklayan, sınırlayan ve koruyan bir bakış açısıyla geliştirme ...kısmı biraz daha eksik kalmış gibi. Aslında strateji belgesinden de beklenen... ...belki onu aşamalandırıp... ...özellikle de hani 2013-2017 gibi... ...geniş bir aralık verirken... ...bunu aşamalandırıp gözler önüne sermesi... ...ve hani ne bileyim üç aşamada... E, ...konuyu ele alması ama... hani ...belgeden gerçekten e, bu nitelikli bir strateji... ...göremiyoruz. Görmüyoruz. Evet öyle hani zamana bağlı bir aşamalandırma planlamayı... ...hiç görmüyoruz hakikaten. E, dolayısıyla aslında bence bu ilk başlıkta... ...en dikkat çekici olan şey... Böyle bir şey. Senin aklına gelen dikkatini çeken başka bir şey var mı başlık altında? Delir, yani aslında belki çok genere dair ben e, çok takıldığım bir noktayı söylemek istiyorum. E, performans göstergeleri var aslında. Hmm. Yani bütün e, işte hedefler, faaliyetler, sorumlu kurum, ilgili kurum, süre ve performans göstergeleri diye aslında eylem planını sınıflandırmış. Yani bunu en sonunda da üzerinde durabiliriz ama e, aslında maalesef şimdiye kadar birçok şeyde olduğu gibi o kadar kağıt üzerinde kalmaya... E, Meyilli şeyler ki işte çünkü işte yapılan yasal düzenleme sayısı yine hiçbir şekilde nitelikten bahsedilmeden e, ya da işte gerçekleştirilen etkinlik sayısı az sonra işte e, kültürel faaliyetler başlığını Hı -hı. ele alırken de. Hiçbir şekilde nitelikten bahsedilmeden işte sadece hani düzenleme sayısı, etkinlik sayısı, organizasyon sayısı, eğitim alan per personel sayısı. Sadece sayı sayısı. bakıyor. Sadece sayıya bakıyoruz. Ee, hani bir ilk niteliğinde olan bir belgede keşke e, bunda da iyi bir adım atmış olsaydık. Evet niteliksel olan şeylerin ölçülmesi çok zor elbette. Ama yani buna dair bir bakış açısı geliştirmekte gerekli. Onun da e, söylemeden geçmemek iyi oldu. E, i̇kinci başlığa geçiyorum o zaman. Hı hı. Çocuk haklarını ilişkin karar süreçlerinde çocukların katılımını sağlamak. Bu başlıklandırmalar hep problemli benim için. <gülüyor> Neden sadece çocuk haklarına ilişkin karar süreçleri... ...hani hayatın her alanı... ...ki zaten o aslında çocuk haklarıyla ilişkili bir yandan... ...çocuklar katılabilirler. Ee, bu... Biraz şeyden aradan önce de bahsettik. Hani katılım alanı verinin en az olduğu ve en zayıf olduğumuz alan aslında. Ama bu sırf Türkiye için değil. Genel olarak bütün dünyada böyle çocuk katılımı çok problemli bir şey Ta şey yapılması. Ee, ve şöyle bir şey var aslında burada en dikkat çekici olan. Belki seninle bunu konuşmuştuk gelmeden önce gene. Türkiye'ye çocuk meclisi kurulması <gülüyor> iddiası var. E, strateji belgesinde. E, bu şimdi enteresan bir şey. Çünkü aslında Türkiye'de bir çocuk meclisi var. var. E, ama burada iddia edilen... E, Var olandan farklı bir yapı var olan okullardaki okul meclislerinin öğrenci meclislerinin işte illerde sonuna şehir şeylerde ilçelerde illerde ve genel olarak Türkiye'de toplandığı hali ve biz zaten hani onu da sürekli eleştiriyoruz. Çünkü seçim yapmak dışında içeriye dair herhangi bir gelişme sağlayan bir şey değil. Burada da şöyle bir şeyden bahsediliyor bir hani illerdeki çocuk hakları komiteleri bir de belediyelerdeki çocuk meclislerinin bir araya getirilerek oluşturulacağı bir meclisten bahsediliyor ama nasıl yapılacak niye ki yapılacak şu parantezi de açmak gerekir ki Türkiye'de 45 ilde hiçbir şekilde çocuk meclisi yok, yok. olan çocuk meclislerinde yüzde 98'i Ankara ve Ankara ilçelerinde yani hani yapının aslında çok öncesinde zaten kuruluyor olması gerekiyor. Evet. Zaten ve bir kültür olması gerekiyor bunun da. Aynen öyle. Bir de zaten içeri kurulacak da meclis ne yapacak bu çocuklar? Hedefi ne amacı ne ona dair hiçbir bilgi yok. Hani sanki maksat meclisi kurmuş olmakmış gibi bir his bırakıyor insanda. Zaten performans göstergesinde de Türkiye Çocuk Meclisi'nin kurulması. Evet yani kurduk mu Kurdu, kurduk <gülüyor> durum Maalesef peki. <gülüyor> e, üçüncü başlık aslında ikimizin de en çok takıldığı başlık oldu galiba. Ee, şöyle bir çocuğun doğduğu büyüdüğü yetiştiği ortamı korumak ve fiziksel çevreyi iyileştirmek. İkisi birbirinden bir miktar farklı şeyler gene aynı yere konmuşlar o ayrı ama burada e, dikkat çekici olan şey şöyle bir şey, çocukların farklı kültürleri tanımasına yönelik bir takım çalışmalardan bahsediliyor. Ki iyi bir şey doğru. hani içeriklerinden bağımsız olarak söylüyorum Hı -hı. bunun niteliğinden ama şöyle bir şeyin altı hiç çizilmemiş. Ee, hani çekince maddesine göre döneceğim senin kapıyı açtığın ee, çocuğun kendi kültürünü tanıması yaşaması yaygınlaştırmasına dair hiçbir şey yok aslında hani Türkiye'deki en temel problemli alanlardan bir tanesi hani Kürt çocuklar üzerinden bunu çok yaşıyoruz ama artık sadece Kürt çocuklarla ilgili olmadığını da biliyoruz başka tür <gülüyor> pardon. Gruplarla ilgili grupların da böyle kültürel hak talepleri var Türkiye'de ve bunların hepsini görmezden gelen bir şey farklı kültürleri tanımak. Ve onundan hani şey bahsetmese bile şuradan adım kadar eminim ki Türkiye içindeki farklı kültürlerden bahsetmiyor. <gülüyor> Türkiye dışı farklı kültürlerden bahsediyor. Dolayısıyla burada da böyle bir e, problem var aslında bu aslında başlık altında. Hem çekinceli maddelerden hem de farklı azınlık gruplarından bahsedilebilecekken e, bahsetmemiş yani hiç değinmemiş olması iyice evet, aslında şaşırtıcı geliyor. Üstünü kapatan e, bir, bir de şey. De burada çarpıcı bir şey daha var aslında e, tanımlarda ve farklı inançların tanıtımını din seçmeli derslerine evet, e, hiç... atıyor. Yani hani nasıl tanımlandı da zaten açıklama da çok açık değil aslında. E, o yüzden hani farklı dini inançların seçmeli derslerde açılabilecek mi? Yoksa hani çocuklar farklı dini inançları halihazırdaki müfredattaki din dersleri çerçevesinde mi alacaklar seçenler seçenler bilemiyoruz onu da bilemiyoruz bir de benim şöyle bir şey dikkatimi çekti bu başlıklardan herhangi birinin sorumlu kurumu Diyanet İşleri Başkanlığı değil değil evet yani değil. hani aslında herhalde onun olması gerekirdi sorumlu kurumlardan bir tanesi. Eğitimle ilgili bir iki bir şeyin de altını çizelim hı hı. istersen dördüncü başlık çocuk hakları kültür çerçevesinden eğitim politika ve programları geliştirmek gibi bir başlık var Çok fazla şeyi var bunun alt başlığı var hedefleri vesairesi e, ama e, beni en çok rahatsız eden şeylerden bir tanesi şu oldu üstün yetenekli çocuklarla ilgili bir eylem planı geliştirilmiş ki onun içinde yazan gerekçe hani üstün yetenekli çocukların kendi ihtiyaçları doğrultusunda onlara uygun ortamlarda işte onlara uygun eğitim materyalleriyle eğitim alma hakkından bahsediyor olması. Aslında Oysa, eğitim hakkından bahsediyor evet. oluşu yani tüm çocuklar için geçerli olması gereken bir eğitim hakkını tanımlıyor. Ancak belgede sadece üstün yetenekli çocuklar Sadece için... onların hak ettiği bir eğitim bu demek ki şeye göre. Yani ee... bu kadar hani birazcık iğneleyici konuşuyoruz ama... ...yani hakikaten bu bakış açısını gösteren bir şey. Ee, hani bütün çocukların ihtiyaçlarının farklı olduğunu görebiliyor olmamız lazım artık eğitim sistemi içinde. Çünkü giderek daha kötüleşen ve çocukların giderek az öğrendiği bir eğitim sistemine doğru ilerliyoruz. Ee, ki bu arada yani sadece üstün yetenekli çocuklardan bahsediliyor. Ancak e, farklı zihinsel engeli bulunan çocuklar... E çok fazla tanımlanmamış ki benzer bir tanımlama aslında onlar için de evet. yapılabilirdi. Evet. Aynen öyle. Bir başka önemli nokta gene bu başlık altında okulda sosyal hizmet sisteminin kurulması. Ee, çok önemli bir gelişme bu. Sürekli altını çizdiğimiz bir şey bu bizim gene. Çünkü rehberlik sistemleri çok e, zayıf çalışıyorlar. Çok e, güçlendirilmiş değiller çünkü. Yani rehber öğretmenlere dair olumsuz bir şey söylemek istemiyorum. Ee, olanakları çok az. Onun için hep bir sosyal hizmet e, yapısı kurulusu okulun içinde diye konuştuğumuz bir şey. Fakat bunun gerekçesinde nasıl kurulacağına dair da bilgi çok az zaten ama bunun gerekçesinde çok ayrımcı ve damgalayıcı bir ifade kullanılmış. Bu beni çok rahatsız etti. Belli aile grupları tanımlanıyor. işte göçle gelen, alkol problemi olan, boşanmış vesaire vesaire gibi. Detaylara çok girmeyeyim ama bildiğimiz damgalayıcı bir ifadeyle hani bu çocukların olduğu okullarda daha fazla da şeye ihtiyaç var. Onun için sosyal hizmet sisteminin kurulması lazım okullarda gibi bir yaklaşım. Bunları şiddet gösterme eğilimlerinin daha fazla olduğuna dair bir ifade söz konusu halbuki bütün okullarda şiddet var biliyoruz çalıştığımız bütün okullardan biliyoruz çocukların kendi aralarındaki şiddetin çok yüksek oranda olduğunu biliyoruz belki bunu hiç görmediği gibi sadece belli grup çocukların şiddet gören ve gösteren olduğunu söyleyip hani önemli bir mesela böyle bir uygulama başlasa muhtemelen pilot okullardan başlayacak ve muhtemelen daha fazla göç alan kesimden başlayacak gibi gibi ayrımcı aslında uygulamalara doğru gidiş şeyi var ki tedirgin edici. <gülüyor> evet. Zamanımız kısalıyor galiba Melda Evet e, son e, iki dakikamız diyelim e, Belki hani son ele almak istediğimiz aslında daha önceki programlarda da ele almıştık adalet, Çocuk ve adalet evet, yani çocuk adalet sistemindeki e, iyileşme e, Bu bir iyileşme e, oldukça aslında e, detaylı tanımlamalar var belgede Ancak... E, 2013 yılı Ağustos ayından beri özellikle belki hani söz Küçüm programını takip edenler de özellikle ensestin Türk ceza kanununda tanımlanacak olması konusunu ele aldığımız bir suç olarak tanımlanacağını ele aldığımızı daha önceki programlardan da hatırlayabilir. Çünkü hani Ağustos ayından beri ha gir, daha girecek diye konuşuluyor ancak eylem planına baktığımızda e, bu 4 yıldan iyileştirmeler evet. e, daha doğrusu işte 2013-2017 yıllarına yaymış olduğunu görüyoruz ki hani son şeyinde 2017 yılında. Tamamlayacak evet, gibi görünüyor. Evet. İyileşme var ama iyileşme bizim uzun zamandır beklediğimiz hızda maalesef olamayacak gibi daha uzun bir döneme yayılacak gibi duruyor. Benzer bir şey gene şey içindeki çocuklarla da, e, cezaevindeki çocuklarla da ilgili ondan bahsetmiştik. Zor koşullarda yaşadıklarını. Aslında onarıcı adaletle ilgili düzenlemeler var. Yani, yani cezaevinde kalmak yerine rehabilitasyon üzerinden, kamu yararı üzerinden çeşitli e, ceza demeyelim ama hani topluma kazandırma çalışmalarının yapılması ile ilgili ama bu da 2017'ye bırakılmış durumda. Halbuki hani en acilen yapılması gereken işlerin başında geliyor gerçekten. Ee, ve son olarak belki toparlama adına şey söylemek mümkün olur. Bu strateji belgesinde nasıl bir izleme ve denetleme sistemi ile denetleneceği, izleneceği, bunların nasıl Yat hayata boş. geçtiğine bakılca e, maalesef çok altı doldurulmamış ve biraz Hı. hani e, yuvarlık ifadelerle bırakılmış. Evet. E, tabii ki hani... Bizlerin de sorumluluğu var. Aynı bu programda el aldığımız gibi herhalde biz de 2017 yılına kadar bu belgeyi daha çok konuşuyoruz. Ve, ve sahibi olan Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne de dönüp dönüp sormamız lazım aslında. Ne oldu stratejiler şeklinde. E, el alınabilecek daha çok şey vardı var. ancak e, biz ayrılan 25 dakikanın sonuna gelmiş olduk. E, ben Melda. Ben de Zeynep. E, Teknik masada da Ferya'yla e çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. E, sizlere Siz da... de teşekkürler.